Peygamber'in tavsiyesine sırtınızı dönmek suretiyle kaybediyorsunuz. Üçüncüsü, izvaç müessesesi akli-mantıki bir müessesedir. Muhakemeye dayalı bir müessesedir. İnsan kendi fikrini ortaya koymalı. Annesinin babasının düşüncesini almalı o mevzuda. Bu iş beni ilzam eder. Sadece benimle alakalı bir mesele dememeli. Ne kadar çok fikir o işin içine girerse...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 Ya bu mevzuda çok ciddi bir imalî fikir olduğu kanaatinde değilim. Belki bizim ruhumuza bugün yabancı ahlak hakim olmuş. Türkiye'de duruyoruz, Avrupa Birliği falan diyoruz, gireceğiz. Acaba bozulur muyuz, bozulmaz mıyız? Oysa ki çoktan bozulmuşuz biz. Kadın da serazat, erkek de serazat. Ve bir evler bir aşhaneye dönmüş. Baba kavas, anne de aşçı orada.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 Evden çıkıp camiye giderken herkes böyle köşe bucak saklanırdı dedemden şamliğa geliyor diye. Annem de adı gibi büyük annem anne derdik amcamla da yaka paça olurduk benim annem senin annen diye tab adı gibi Munisevi hanımdı yumuşak bir kere Allah dediğiniz zaman 24 saat ağlardı öyle bir kadın. Şimdi meğer bunlar öyle birbirleriyle imzası etmiş kaynamışlar ki birbirleriyle.